Oynayanlar Ali Ulvi Kurucu Nüvit Candaner Ertuğrul Ümit Dolu Çocuk Onur Kırış 83. Bölüm Şuh Habib, sen buraya bu haberle perişan bir halde gelince gönlüme ne doğdu biliyor musun? Senin gönlünü ben nereden bilebilirim? Haklısın, haklısın. Söyleyeyim. Fil vakasını hatırlıyor musun? Kuba Mescidi'nin yıkılmasıyla fil vakasının ne alakası var? Hani Ebrehe ordusuyla Kabe'yi yıkmaya, yok etmeye gelmişti. Evet, gelmişti. Mekke dışındaki develere el koyunca efendimizin dedesi Abdulmuttalib gitmiş Ebrehe'den develerini istemişti. Evet. Ebrehe, ben Kabe'yi yıkmaya geldiğimi söylüyorum, sense hala develerinin derdindesin demişti de Abdülmuttalip ona bir cevap vermişti. Evet, develer benim. Ben onları korumakla görevliyim. Geldim, develerimi istiyorum demişti. Ya Kabe? Kabe'yi koruması gerekmez miydi? Ebrehe bu soruyu sorduğunda ne cevap vermişti? Kabe Allah'ın evi, Beytullah. Onu elbette Allah koruyacaktır. Koruması, himayesi ona aittir. Bana düşmez dememiş miydi? Sonra ne oldu? Tamam, anladım. Kabe olduğu gibi yerinde kaldı. Ama Ebrehe ordusu, ebabil kuşlarının attığı bombalarla perişan oldu gitti. Tamam, kabul ediyorum. Fakat insan olarak biz hiçbir şey yapmayacak mıyız? Böyle eli kolu bağlı mı duracağız? Habib kardeş, sen az önce ağlarken bir an bu anlattığım manzara gözümün önünde canlandı. Ebrehe ordularının o zamanın tankları sayılan filleriyle nasıl perişan olduğunu görür gibi oldum. Ayet-i Kerime'de beyan buyurulmuş. Tarihte ilk mescid olarak, Peygamberi i Zişan'ın mübarek eliyle temeli takva üzerine atılan bir mescit bu, değil mi? Evet, ona ne şüphe? Şimdi bu mescit yıkılacak da Cenabı Hak buna müsaade mi edecek? İkinci sualime geliyorum, bu da önemli. Ve acaba şimdi yıkılacak dediğin bina Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek eliyle başlatılan içindeyi sahabe-i kiramın namaz kıldığı bina mıdır değil midir? Ne demek istiyorsun? Açık söyle. Gidelim bakalım. Mescidin kapısındaki kitabesinde ne yazıyor? Sultan 2. Mahmud'un yaptırdığı mescit yazmıyor mu? O zamana kadar kim bilir kaç kere yıkılıp yapılmış. Demek oranın mübarekliği duvarında, kubbesinde değil, makamında ve manasında. Tamam, anlıyorum ama... Habib efendi, sana şunu da hatırlatmak isterim. Bugün o mescitte ancak 500 kişi namaz kılabilir. İnşallah yirmi bin kişinin namaz kılacağı bir mescit yapılacak. Eskiden deveni nereye olsa bağlardın. Şimdi otoparklar lazım. Yani sen hiç üzülmedin mi? Ben o kanaatdim ki sanki Cenabı Hak petrolü sırf bu mübarek yerler çağın ihtiyacına göre imar edilsin diye lütfetmiş. Bu işler az buz parayla olmaz. Bu yapılan işlerde kulların dahli yok. Allah'ın kudreti ve takdiri var. Altı yedi sene sonra yolum Kuba mescidine düştü. Cuma günüydü, Ramazandı, sıcak. Ama mescide girdiğinizde bir başka dünyaya giriyordunuz sanki elhamdülillah. Fakat Habibur Rahman o günlerde vefat etmişti. Allah rahmet eylesin. Biz Medine-i Münevvere'de süzme bir hayat yaşadık elhamdülillah. Güzel insanlar tanıdık. güzel insanlarla beraber olduk. ...pervaneler gibi kendini Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin civarına atan... ...daha ne canlar vardı ne canlar. Türkiye'den başka kimler vardı mesela? Erzurumlu Mustafa Necati Efendi vardı mesela. O nasıl gelebilmişti Medine'ye? Kendisiyle ilk defa 1946 yılı haccında Medine-i Münevvere'de görüşmüştük. Türkiye'de o zamanlar hac için kimseye izin verilmiyordu. 25 yıl resmen hiç kimse hacı adayı olarak mukaddes beldelere gelemedi. Mustafa Necati Efendi nasıl gelmiş? Erzurum'da müftü katibiymiş. Önce bir yolunu bulup Suriye'ye geçmiş. Suriyeli hacılara karışarak gelebilmişti. Çok samimi, çok candan, gönlü çok zengin bir insandı. 1946'dan itibaren hep orada mı kaldı? O sene hac görevini yaptıktan sonra dönmüştü. 48 veya 49'da temelli olarak geldi. Çaplı biriydi. Solaksade Sadık Efendi'nin talebesiydi. Ayrıca Maksut Hoca Efendi'den Farsça okumuş ve hat dersi almıştı. Yazısı güzeldi. Doğrudan Medine'ye mi yerleşti? Bir müddet Medine'yi verede kaldıktan sonra Mekke'yi mükerremeye gitti. Yalnız başınaydı, evli de değildi. Mekke'de evlendi. Mekke'de o devrin büyük alimleriyle ahbap olmuş. Aslen Cezayirli et vardı. O günkü harem-i şerif müderrislerinden Seyyid Alevi Maliki, Seyyid Emin Kutbi, Şeyh Muhammed Nur Seyf, Seyyid İshak Azuz vardı. Bunlar felah medresesinde hocaydılar. Peki Mustafa Necati Efendi bunlarla nasıl tanışmış? Aynı medresenin iptidai kısmında yazı dersleri vermeye başlamış. Lise kısmında da Hanefi fıkı okutmuş. Erzurum'da müftü katibi ve müsebbid olarak vazife gördüğü için fıkhı bilhassa ibadet kısmını çok iyi bilirdi. Hatta menasiki haccı o kadar iyi bilirdi ki sanki kitaptan okur gibi anlatır cevap verirdi. Dışarıdan gelip de Mekke'de evlenebilmek o kadar kolay mıydı? Mekke'deki Erzurum hacılarının delili evlendirmişti. O yüzden on yıl Mekke'de yerleşip kalmıştı. Hanımı da Türk miydi? Pakistanlıydı. Mekke'ye yerleşmişler. Babaları ölmüş. Annesi ve kardeşleriyle kalmışlar. Nasipmiş, evlenmişler. Bu Pakistanlı hanımdan sekizi oğlan on bir çocukları oldu. Maşallah. Mekke'de on yıl kaldıktan sonra Medine'ye geldi. Oraya yerleşti. Hattat olarak dükkan açtı, çocuklarına da yazı öğretti, koku da satardı. Bizim birader Ahmet Ziya onlara çok yardım etti. Ahmet Ziya önce tebeşirle yazı verir, çocuklar da üstünden geçer içini doldururlardı. Ahmet Ziya Bey Hatiş'ini yeni mi öğrenmişti? Olur mu canım? Mustafa Efendi'nin ihlasına bak ki Cenabı Hak. ...bizim birader gibi zamanın en iyi hattatlarından birini kendisine yardım etmekle görevlendirmişti. Mustafa Necati Efendi bu dükkandan iyi para kazanır mıydı? Gelen acılara ve burada okuyan talebelere hepimizden fazla yardım eden bir hocaydı. Durmadan ders okuturdu. Medine'de bulunan cami-i İslamiye talebelerine 20 sene devamlı ders okuttu. Dükkanı aynı zamanda bir fetva dairesiydi. Müşkili olan gelir Mustafa Efendi'ye sorardı. Dükkanın işe aksamaz mıydı? Hac <gülüyor> zamanında bir gün dükkanına gitmiştim. Baktım hoca kitaplara dalmış. Müşteriler bekliyor. Hacılar koku almış parasını verecek fakat Mustafa hoca kitapla meşgul. Hocam şu parayı al kitaba sonra bakarsın. Bir dakika alacağım. Kaç bir dakika oldu hocam? Yarım saattir bekliyoruz. Yüzümüze bile bakmıyorsun. Hay Allah. Demek öyle. Şu para denilen şey hakikaten belalı bir şeymiş. Neden? Neden öyle söylüyorsun? Baksana. İnsanın kitaba bakmasına bile müsaade etmek istemiyor. Ne almıştınız siz? Peki şimdi kitabın sırası mı? Şu kardeşiniz geldi. Bir mesele sordu. Buraya herkes alışverişe gelmiyor. Petva istedi. Kestiremedim. İçinden çıkamadım. Kitaba bakayım da öyle söyleyeyim dedim. Ve siz geldiniz. İyi de hocam. Sana para lazım değil mi? İşin aslına bakarsanız on bir çocuk var. Dükkan kira, ev kira. Hac zamanı ne iş yapabilirsek onunla geçinmeye çalışıyoruz. Allah Allah. Hala şu para ne belalı bir şeymiş diyorsunuz ama. <gülüyor> Sadece para mı? Bu dünya ne belalı ne fitne bir dünyaymış. Haklısın. Aslında bu dünya adama kitaba baktırmak istemiyor. Hocam, ver şu kitabı da o bahsi ben arayayım. Müşteriler beklemez. Ali Ulvi Efendi, sen misin? Hay Allah razı olsun. Bu dünya beni aldattı ya. Buyur, kitaba bakıp konuyu buluver de. Çocukları kendisine dükkanda yardım etmez miydi? Sekiz tane oğlan kendi kendilerine büyüdüler. Hoca efendinin haberi olmadan birçoğu hafız oldu. Geleni gideni o kadar çoktu ki çocuklarıyla ilgilenmeye vakit bulamazdı. Talebe okuturdu, hacılarla ilgilenirdi. İhvanın, dostların işlerini görürdü. Bir gün İstanbullu bazı tüccarlar dediler ki... Bu hoca efendiye zekat veririz almaz. Sadaka veririz almaz. En iyisi dükkanından biraz fazla mal alalım da... ...bu şekilde yardımcı olalım. Siz bilirsiniz. <gülüyor> Bilemiyorum. Dedikleri gibi de yaptılar. Çevredeki dostlarına hediye etmek düşüncesiyle... ...biraz çok mal aldılar. Aldılar ama... olan oldu. Ne oldu ki? Gel bak dinle... Ben de. ...bu kadar kokuyu ne yapacaksınız? Biraz fazla almadınız mı? Yahu eşimiz dostumuz çok... ...hediye edeceğiz. Bu kadar hediye olmaz. Siz bunu satmak için alıyorsunuz galiba. Öyle ya... ...tüccar olduğunuza göre. Durun size toptan fiyatına vereyim. Toptan fiyatına vereyim ki siz de kazanın. Ya hoca efendi gözünü seveyim... ...koku alış fiyatına satılmaz. Bir şişe düşer kırılır... ...bir günün kazancını alır götürür. Allah aşkına yapma. Biz razıyız... Herkese kaça satıyorsan bedelini öyle al lütfen. Vicdanım razı olmaz ya. Toptan mal alana perakende fiyat uygulanmaz, olmaz. Ya beni zorlama hocam, yemin ettirme bana yahu. Böyle yaparsan alışverişten vazgeçeceğim, bir daha da dükkanına gelmeyeceğim ha. Peki tamam, üzmeyeyim sizi. Ama siz de beni üzmeyin. Bunları da benim hediyem olarak kabul et. Aa, ama şimdi ne fark etti ki? Mustafa Necati Efendi çok yokluk ve sıkıntı çekti, çok çile çekti. Fakat bir kere olsun halinden bahsedip şikayet etmedi. En çok misafir çağıran, en çok davet yapan oydu. Dükkanına yemek gelir, o an orada kim varsa hep beraber yenirdi. Bizim Ahmet Ziya anlatıyor. Aç zamanı, iş vakti. Bir köşede levha yazıyorum. Hoca efendi de gelen hacılarla ilgileniyor. Evinden yemek geldi. Sefertası içinde. Ancak bir kişiye yetecek bir yemek. Ben levhayı bitirip gideceğim. Tam o sırada Karadenizli bir hoca geldi. Hocam buyurun yemek geldi. Oy yemek mi geldi? Ee, evet hocam işte buyurun lütfen Ay, Yemek dediğim bu mu Neyse yesek olur yemesek olmaz e, Madem ki davet ediyorsun Davet ediyorum hocam buyurun lütfen Yesek olur yemesek olmaz Bismillahirrahmanirrahim Ahmet Siyahı Efendi Aman bize ekmek getir yetmeyecek Peki hocam hemen Siz başlayın e, Allah'ın izniyle şimdi yetiştiririm Hemen şuradan şuradan Komşudan alıver Tamam peki hocam hemen siz başlayın Allah'ın izniyle şimdi yetiştiririm Hemen şuradan hemen şuradan komşudan alıver Tamam Gittim çabucak ekmek getirdim Baktım Mustafa efendi sadece yemeğin suyuna banıyor Taneleri misafirine ikram ediyor Hoca yemeği temizledi Mustafa efendi şikayet etmek ne kelime Bana dedi ki E, ziya efendi. Ellerin dert görmesin. Beni bu işten kurtarıyorsun. Ben şimdi yazacaktım, bozacaktım. Yazacaktım, bozacaktım. Olmadı diyecektim. Ama maşallah sen bir an içinde yazdın, beni kurtardın. Allah da en çok muhtaç olduğun yerde seni kurtarsın. 83. bölümün sonu Yarın aynı saatte tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Burç project